çocukları büyü müzikleri hazırlayan ve sunan ailen inanı akşamlar. açılışı Stravinsky'nin bahar ayiniyle yaptık. Ee, hazır baharda yaklaşıyorken ve ilk cemre de düşmek üzereyken ki yarın ışıyormuş. Ee, bahar'a ilişkin Stremiski ile bir giriş yapmak iyi olur diye düşündüm ben de. Bu arada programda bu programda bahsetmek istediğim konu aslında biraz din ile büyü ve müzik arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Diğer programlarda da zaman zaman bu üç unsur arasındaki ilişkiye değiniyordu. Ama bu sefer e, biraz daha farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Ya da daha e, derin bir açıdan yaklaşmak istiyorum diyeyim. Din, büyü e, ve müzik üçlüsüne baktığımızda e, konuyla ilgili yapılmış olan pek çok araştırmaya rastlıyoruz ve söylemlere, makalelere rastlıyoruz. Bunlar arasında ilgimi çekenlerin bir kısmını e, ileteceğim programda bu programda ve e, konuyla alakalı olarak da gene bu program içerisinde dinleyeceğimiz müzikler daha çok e, dua müzikleri ya da pagan müziklerden bir kısım örnekler olacak. Bunlardan bazılarını e, çokça ...dua müziği gibi bulabilirsiniz. Ama bunun dışında... ...Nikel'den moderne doğru gittiğimiz zaman... ...ve e, toplum içerisindeki... ...üretim ve tüketim biçimlerini düşündüğümüzde... ...inançlara ilişkin... E, ...dine ilişkin... ...ve büyük kavramına ilişkin... ...daha modern yorumlara da... ...bakacağız ve bu modern yorumlarla da beraber... ...daha modern müziklerde dinleyeceğiz aslında... Sadece bu fikir belki de daha çok aklıma dün gittiğim konser nedeniyle de gelmiş olabilir diye düşünüyorum ki e, Bursa'da Alvanat'ın konserine gitmiştim konuyla çok da alakalı gibi gözükmüyor olsa da aslında diğer taraftan e, son zamanlarda karşıma çıkan makaleler nedeniyle de belki de böyle bir algı bende yükseldi ve e, günümüzün artık İçinde bulunduğumuz teknolojinin çağının bir yansıması olarak ki Albonato'nun müziğini gerçekten çok severim. Ve kendisinin de aslında bir yandan böyle bir eleştirel durumu da ister istemez sergilediğini düşünüyorum. Bilinçli bir şekilde aslında müziğinde. Gerek Müzikal yapısı olsun gerekse bu müziğini sunuş tarzı olsun aslında içinde bulunduğumuz toplumun e, sosyopolitik da çokça derinden ele alan bir müzik yaptığını düşünüyorum ben şahsen. Ve e, kaldı ki bütün aslında müzik türlerine baktığımız zaman gene hepsinin sosyopolitik konuyla ne kadar iç içe olduğumuz zaman içerisinde ilişkilendirilmiş olduğunu görüyoruz. Sadece e, programa devam edeceğim. Konuyu daha da derinleştirmeden evvel aslında e, şöyle bir giriş yapmak istiyordum ben. Bu dine ilişkin ve üretim tüketim ilişkilerine ilişkin e, Marxistlerin söylediği e, bir tanım var. E, üretim ve tüketimin aslında insan arzularını şekillendirdiğini söylüyorlar ve bu arzuların içerisinde de işte bu şekillenen arzular yani üretim ve tüketim şekillendirdikçe sosyal ilişkileri ve dolayısıyla da e, sanatı ve müziği de nasıl etkilediğini söylüyorlar. Fakat e, bundan beraber Lacan müzikal gelişim pratiklerin toplumların sosyopolitik yapılanmalarındaki e, önemli unsurlar olduğunu söylüyor. E, müzikal gelişimli pratikler ise ...her ne kadar toplumların sosyopolitik yapısını da etkiliyor olsa da... ...bunların da aynı şekilde üretim ve tüketimle de birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Aslında etkileşim karşılıklı denilebilir. E, müzikal gelişim toplumu etkiliyor. Bununla beraber üretim ve tüketim de etkiliyor ama üretim ve tüketim de aynı şekilde... ...müzikal yapıyı etkiliyor ve aslında hepsinin iç içe geçmiş olduğunu fark ediyoruz... En ilk elinden modernine doğru geldiğimiz zamanda bile müzik içerisinde üretim-tüketim ilişkilerinin nasıl yerleştiğini ve bu ilişkilerin içerisinde de aslında müziğin nasıl yerleştiğini, toplumun nasıl ne şekilde ifade ettiğini, toplumun ne şekilde değiştirdiğini çok net şekilde görüyoruz. Asıl işin ilginç kısımlarından bir tanesi de şöyle Jacques Ateli. Ki kendisi aynı zamanda müzik hakkında yapmış olduğu araştırmalarla da e, bilinen bir insan. Ona göre ise e, müzik neredeyse konuşmalar kadar hatta belki de konuşmalardan daha fazla sosyal kimlikleri etkileyen bir olgu ona göre. E, bütün renklerden, şekillerden, bütün kelimelerden ve seslerden çok daha fazla diyor müzik etkileyici oluyor. Hatta... Ee, müziğin öyle bir gücü var ki diyor bu güç aynı zamanda politik bir güç olarak da kullanılabiliyor ve din içerisinde bir güç olarak kullanılabiliyor diyor ki e, burada din dediğimizde zaten e, hemen şöyle bir şey de aklımıza geliyor aslında ki toplumun e, ideolojik aygıtlarından bir tanesi Althusser tarafından sayılmıştı din aile, din, medya ve eğitimden beraber toplumun ideolojik ayaklarından biri olarak gösteriyordu dini. Dolayısıyla aslında konu çok geniş bir konu ve kavramları çok fazla. içine girdikçe de daha fazla ufuklar açıyor ve düşünce alanı açıyor gerçekten de. Fakat ben bu 55 dakikalık süre içerisinde varada arada müziklerle beraber hem kafama takılanları hem de bu aralar düşündüklerimi paylaşmak istedim. Müzik ekseninde Tabii ki ve e, bunun büyüyle ve dinle olan alakası içerisinde e, bunları bu programda elimden geldiğince paylaşıp anlatmaya çalışacağım ben de. Beraberinde gelen kafa karışıklıklarıyla da birlikte. E, fakat şimdi bir müzikle devam edelim. Daha çok dinleyeceğimiz müzikler dediğim gibi dualar, dua müzikleri bu programda ekseriyetli aslında dua müzikleri ve şimdi karşın, yani dinleyeceğimiz parça Charlie Murphy'den Burning Times isimli bir parça e, içerisinde e, çokça fazla büyüye ilişkin e, simgeler var örneğin işte bir çemberin içerisinde ayakta duran kadından bahsediyor ve bu kadına bir e, ...yapılan tapınmadan bahsediyor... ...duyulan saygıdan bahsediliyor... ...ki çemberi... ...ben söylemiştim... ...eski büyü geleneklerinde... ...bir yeri olduğunu çemberin... ...çünkü bu çemberin koruyucu bir güç... ...olduğunu düşünüyorlar... ...kimi inanışlarda böyle düşünceler var... ...ya da bir bütünlük sağladığına ilişkin... ...dolayısıyla... ...korumak istedikleri insanı... ...çemberin içerisine yerleştiriyorlar... ...ve bir kişi örneğin... E, eğer ruh çağırmak istiyorsa bunu yapmadan evvel bir çember çiziyor. Ee, sonra bu çemberin içerisine giriyor. Ve e, çemberin içine girdikten sonra çemberi tekrar kapatıyor hayali. Ee, kendi görsel görselinde kapatıyor bu çemberi. Böylelikle bu çember onun ruhlardan gelecek kötü etkilerden korunmasına neden oluyor. Korunmasını sağlıyor. Bununla beraber işte bizim e, popüler örneklere de baktığımızda işte e, yuvarlak masa şövalyeleri örneğin diyorum. İşte oradaki yuvarlak aslında gücü simgeleyen şey oradaki o yuvarlak şekli ya da işte yüzük yuva, yani sihirli yüzük çünkü yüzüğün yuvarlak olduğundan kaynaklanıyor. Yüzükten değil de aslında şekilden kaynaklanıyor ya da işte ruh çağırma seansını yuvarlak bir masa etrafında yaptıklarını görüyoruz hep. Bunların hepsi aslında... E, kolektif bilinç diyelim. Eğer her birimiz kendimizi bir örümcek ağının düğümlerinden bir tanesi gibi görürsek, bu bilinçte kolektif bir şekilde günümüze kadar geliyor. En eski zamanlardan insanların yapmış olduğu ya da inanmış olduğu şeyler günümüze evrimleşerek geliyor. Üretim ve tüketim kalıpları içerisinde geliyor. Bugün olduğunda artık işte popüler kültürde ortaya çıkmış olduğunda daha farklı bir şekilde geliyor. O zaman daha farklı bir şekilde varmış. Bu sefer daha farklı bir şekilde bir tüketim nesnesi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman da bir tüketim nesnesi belki ama daha farklı yolda, yönden bir tüketim nesnesi, nesnesi yani ekonomik bir sistem içerisinde değil de, belki toplumsal bir sistem içerisinde. E, neyse işte e, böyle bir tapınmalardan bahsediyor, cadılardan, iyileştiricilerden, topraktan e, bahsediyor. Kehanetler, beklentiler var birazdan dinleyeceğimiz parçanın içerisinde. Şimdi sizi bu parçayı da baş başa bırakacağım sonra da gene benzeri parçalar ve benzeri olmayan parçalar Karanlığın Çocuklarında dinleyeceksiniz. the evening they used to gather near stars in the meadow circled near an old oak tree at the times appointed by the seasons of the earth and the phases of the moon in the center of the With the others And respected for her worth One of the many we call The witches, the healers And the teachers of the wisdom of the earth The people grew through the knowledge She gave them herbs to heal their bodies Spells to make their spirits whole Hear them chanting, healing incantations, calling forth the wise one, celebrating in dance and song. Deanna, Deanna, Hechydas, a meter, Deanna. Pali, Deanna. There were those who came to power Through domination And they bonded in the worship Of a dead man on a cross They sought control Of the common people By demanding a leader. Church of Rome And the Pope Declared The Inquisition It was a war against the Women whose Power they feared In this Holocaust against the Nature People's nine Million European Women Died and the tale hold of those who by the hundreds holding together chose their death in the sea while chanting the praises of the mother goddess a refusal of betrayal women were dying to be free keeps us all alive. No, She gives. I'm not the only ...Burning Time'ı dinlediniz, Charlie Murphy'den geldi az evvel dinlemiş olduğunuz e, parça. Daha çok bir dua niteliğinde aslında e, tapınma ile ilgili beklentiler, ümitler, dilekler... E, ...bunlar vardı parçanın içerisinde bunlara ilişkin bir e, yakarış diyebiliriz aslında... Müzik tarihi içerisinde her zaman e, gerek büyük gerekse dinde kendisine hakkıyla yer edinmiş ve programın başında da söylemiştim zaten e, Jacques Attali kendisi müzikolog ve e, filozof diye tanımlayabileceğimiz bir insan müziğin din dinsel gücü ve aynı zamanda politik gücü beslediğini söylüyor dinin içerisindeki gücün ve politikanın içerisindeki gücün müzikten kaynaklandığını söylüyor ve Alan da gene e, toplumu ilgilendiren, toplumu değiştiren dört alandan bahsediyor. Bu dört alan içerisinde sanat var, bilim, politika ve aşk var. E, bütün bunların içerisinde ise müziğe birazcık daha ayrı bir yer veriyor. Çünkü e, ona göre Müzik e, bir olayı şekillendiren önemli unsurlardan bir tanesi. Burada olay derken aslında e, henüz içinde bulunduğumuz durum ya da bulunmakta olacağımız durum değil... ...daha da gelecekte olması muhtemel olan durumlardan bahsediyor. E, i̇şte bu olması muhtemel durumları şekillendiren şeylerden en önemlisi ona göre de müzik. Ve zaten tarih içinde de hep böyle olmuş... E, baktığımızda hepsinde hemen hemen hepsinde bütün dinlerin inkel dinlerin inkel inanışların henüz dinleşmemiş inanışların ve politik hareketlerin bile içerisinde aslında müziğin ne kadar da etkili olduğunu fark edebiliyoruz biliyoruz gerçekten de bugün e, dini törenlerde e, kimi dini törenlerde müzik kendisini hakkıyla yer bulurken geçmiş zamanlarda da büyücüler büyülerini yapmak için müziğe sıklıkla Sarılıyorlarmış ve hatta e, şu aralar gene bir incelediğim bir kitap var ki e, aslında bu kitabın da çok fazla, e, çokça popüler bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, Dolores Ashcroft isimli bir kadının yazmış olduğu Magic Workbook diye bir kitap. E, sadece ne kadar ciddi alınır o tartışma meselesi ki bence ciddi almanın bunun saçmalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü kitap tamamen e, isminden de anlaşılacağı üzerine nasıl büyü yapılır üzerine belli pratikler veren bir kitap. Hatta bu kadının ben biraz baktım daha sonradan internette araştırdık kadını ve İngiltere'de hala e, bazı seminerler verdiğini fark ettim. Bunlar gerçekten de e, bayağı büyük rakamlara e, büyücü olma seminerleri veriyor bu kadın. Ve işte insanları büyücü Yapıyor. Önemli olan burada zaten aslında nasıl büyücü olunur ya da olmaz değil zaten. Sadece kitapta anlatılanlar bahsettikleri ilginç. Çünkü e, her şeyde damdan düşermiş gibi oraya konmamış aslında. Belli referansları var bunları söylerken. Aldığı belli e, tarihsel referanslar var. E, aktardığı bir takım bilgiler var. Sadece bunları kendisi bir şekilde kullanarak ya da e, istismar ederek. Ya da istismar da demeyelim biraz bu ağır oldu ama Kullanmaya çalışarak bir şekilde yani Bundan en azından para kazanmaya çalışıyor Veya insanları inandırmaya çalışıyor Bir şekilde böyle bir sonu olmayacak bir yolculuğun içerisine Ve boş bir uğraşın içerisine sokmaya çalışıyor en azından Bu nedenle bir istismar denilebilir belki de ama Burada işte şöyle bir verdiği çeşitli püf noktalar arasında büyücü olmaya ilişkin şöyle bir şey öneriyor kadın ki bunu sıklıkla öneriyor kitabında işte müzik diyor e, müzik dinleyin e, bu size çok yardımcı olacak konsantrasyonunuz sağlığınızda yardımcı olacak isteklerinizi yerine getirmek istediğiniz zaman e, ihtiyaç duyduğunuz gücü toplamanızda müzik yardımcı olacak ve hatta bir tanesinde şöyle bir şey de var e, bir büyüğü Söyleni yapın kendinize evin içerisinde. Ve bunu yaparken mutlaka müziğe başvurun ve dans edin. Ee, çünkü bu şekilde kendi isteklerinizi, ruhunuzu tam anlamıyla e, verebilirsiniz yaptığınız işe. Ve işte o ruhlarla da bu şekilde iletişime geçebilirsiniz gibi bir paragraf var. Ee, dediğim gibi aslında bunların hepsinin çok boş... ...pratikler olduğunu düşünüyorum ben... ...ve gereksiz olduğunu düşünüyorum... Ee, ...sadece... ...toplumsal... E, ...sosyopolitik gelişim içerisinde... ...tarihsel gelişim içerisinde el aldığımız zaman... ...büyük kavramını... E, ...bir takım kültürel... ...ipuçlarını... ...ortaya çıkarabilmek adına... ...ilgilenilebilecek bir alan... ...bence bu kavram... ...ve her şey... ...birbirine zincirlemesine iç içe geçmiş olduğu için... Bazı şeyleri daha iyi anlamlandırmamızda bize yardımcı olabiliyor sadece diye düşünüyorum. Ve din ile işte büyü arasında burada din müzikleri bir parça işte burada beklentiler var çaldığımız müziklerde bir yakarışlar var. Bununla alakalı olarak şöyle bir şey James Fraser benim programlarda başvurduğum kaynaklardan bir tanesi Altın Dal kitabından çok bahsediyorum. Çünkü din ve büyücülük tarihi üzerine iyi bir kitap gerçekten de bir araştırma kitabı. Örneğin o Altın Dal isimli kitabında şunun altını çiziyor dikkat ediyor. Yani dinlerin büyü ile olan ilgisine bağına dikkat çekiyor. Bu ikisinin birbiriyle her zaman bağlantılı olmuş olduğunu söylüyor. Günümüze gelinceye kadar bile yani dinin içerisinde büyüğü hiçbir şekilde ayrı bir yere konmamıştır diye söylüyor ve hatta Marshall Berman biraz daha farklı bir yorum getiriyor. Aslında aynı ama daha farklı bir şekilde aynı yorumu daha farklı bir şekilde sunuyor. Katı düşen katı olan her şey buharlaşır isimli o klasik yapıtında dinin sistemleştirilmiş bir e, büyü pratiği olduğunu söylüyor. Birazcık daha belki de e, sert bir söylemle. Büyüyünün sadece sistemleştirilmemiş olması ona göre dinden farklı kıldığı tek şey. Din ise daha sistemleştirilmiş bir düzen e, diye söylüyor. İşte zaten üretim ve tüketim pratikliği içerisinde de baktığımız zaman e, diğer taraftan toplumu nasıl şekillendiriyorlar. E, büyünün de nasıl belki de dine zaman içerisinde evrimleşmiş olduğunu da o perspektiften de açıklayabiliriz diğer taraftan diye düşünüyorum. Ve e, tabii ki her şeyle beraber işte müzik de kendi içerisinde öyle bir evrimleşiyor. Aslında ortaya çıkması tamamen e, bu insan ihtiyaçlarının, insan korkularına yönelik olarak ortaya çıkıyor. İnsanların çözemediği kendilerinin çözemedikleri anlamlandıramadıkları şeyleri anlamlandırmak adına yaptıkları bir faaliyet müzik fakat sonra kendi içerisinde sistemleşiyor işte bazı ilk enstrümanlar örneğin ki yanılmıyorsam bildiğim kadarıyla kullanılan enstrümanlardan iki vurmalılar oluyor daha sonra enstrüman, ki enstrüman olarak da kullanılıyor yani vurarak ses çıkartıyorlar Belki vücutlarına vuruyorlar. Belki daha sonra başka bir şeylere vurarak ses çıkarmaya başlıyorlar. Sonra sistemleşmeye başlıyor. işte müzik, enstrümanlar araya giriyor. Ve ilk çıktığından daha farklı bir hal almaya başlıyor. Ama kökleri aslında hep birbirine bağlı geçişler içerisinde. Dolayısıyla da çıkış noktasından hiçbir zaman uzaklaşmıyor aslında hiçbir şey. Ve bu nedenle de işte çemberin gücü gene o yüzden belki önem kazanıyor. Çünkü... Başladığı yerde gene sona eriyor ve bir çember gibi hep birbiriyle alakalı kesişimler içerisinde bulunuyor. Bir düz bir çizgi değil yani ucu ve sonu olmayan. Aslında her birey yaşanılan her şey ve her olay gerçekten kendi içerisinde geçmiş olaylarla bağlantılı geçmiş olaylarla bağlantılı olduğu gibi gelecekte bugün ve geçmişten bağlantılı ve her şey kendi içerisinde çok birbiriyle alakalı ve kesişmiş bir durumda müzik de işte aynı şekilde bu yüzden biz zaten günümüzde de popüler olan müziklerde de büyünün izini sürebiliyoruz hala daha ve gelecekte de muhtemelen süreceğiz ama şimdi sırada gene bir geçen parçanın devamı gibi aynı şekilde başka bir beklenti bir istek parçası işte Everyone Born isimli parça edineceğiz. sonra da belki daha modern örneklerle programı sürdürebilirim diye düşünüyorum. O lady of the glowing moon. O lady I know thee by a thousand names, O mistress of the light. And like a songbird in her hand, I'm Baret, Evribum'un Born isimli parçayı az evvel dinledik Ve işte din diyordum ben. Din, din ve, arası, ve müzik arasındaki ilişkiden bahsediyordum. Müziğin dini nasıl da güçlendirdiğini söylüyor Jacques Attali. Ve işte post-Marxistler e, bu üretim ve etiketim biçimlerinin e, bütün sosyal ilişkileri ve bu sosyal ilişkilerin içerisinde yer alan Müzik, e, din, e, sanat ve politika gibi kurumları nasıl şekillendirdiklerini söylüyordu. Dolayısıyla da işte her şeyin iç içe e, ne kadar geçtiğini ve birbiriyle bağlantılı halde olduğundan bahsediyordum diğer taraftan. E, günümüze geldiğimizde ise aslında e, çokça gene müziğin içerisinde geçmiş zamanın izlerini bulmak, Olası ki ve çok da doğal bir şey bu çünkü çıkışından hiçbir zaman uzaklaşmıyor aslında müzik sadece biraz daha gelişiyor ve evrimleşiyor ama çıkış noktasında da her zaman sadık kalıyor. Ve dolayısıyla da eğer büyüğü ele alırsak bunu istersek bunu metafor olarak ele alalım ya da gerçek anlamıyla e, her alanında hem hayatın hem de sanatın e, her alanında onu bir şekilde bir yere yerleştirmek de mümkün olabiliyor gerçekten de. Ee, ve dolayısıyla günümüz zamanına geldiğimiz zaman e, ki elektronik dönem, internet dönemi diye adlandıralım istersek bu dönemi ki uygun olabilir herhalde. Ee, daha fazla bilgisayar ortamında yapılan müzikler fa daha fazla yer almaya başladı ve Artık imkanları da bunun zaten daha da çoğaldı. Bunun eskiden insanlar bilgisayarda müzik yaparlarken yalnızca enstrümanların çıkardığı seslere bağlı kalırlarken artık teknolojinin hemen, hemen bütün imkanlarını kullanabiliyorlar ve kendileri yeni sesler çıkartabiliyorlar. Ee, geleneksele bağlı kalmıyorlar eskisi gibi. Gelenekselin peşinden gitmeye çalışmıyorlar elektronik ortamda yeni keşifler içerisine koymaya çalışıyorlar. Elbette ki kökleri gelenekseldi ama bunun etrafına işte yeni keşifler ortaya koyuyorlar. ve Dolayısıyla da işte elektronik müziğinde sanırım e, en yaratıcı örnekleri de böylelikle ortaya çıkıyor. Yani gelenekselin çevresinde yenilenmiş olan e, dokuları ekleyerek ve bu yüzden ben biraz gelenekselden başlayarak şimdi de moderne gideyim dedim. Sırada dinleyeceğimiz bu yüzden parça işte Uladislav Duley'den gelecek Ruh e, Yani benin içindeki ben aslında Ruh da de e, O benim içinde Bulunan ben Demek olan anima e, Ve diğer pek çok şeyin özü Olarak tanımlayabileceğimiz Parçası gelecek Sırada e, Arkasından karanlığın çocukları Devam edecek Bir de dinledik anima Ve aslında söylemek istediğim nokta şu Yani bu parça da burada çalarken Bağlamak istediğim yer şu Aslında bakarsanız işte bu da günümüzün bir çeşit Yakarışı değil mi yani hani Geçmişte öyle yakarırken insanlar da günümüzde işte biz de böyle Yakarmıyor muyuz diye Sormak istiyorum Diğer taraftan da özünde hep Aynı çıkış noktasına varmıyor mu Her şey bir taraftan Konuşmaya gelince bu arada Arada tutuluyorum Çok hele ki bir de parça girdiği zaman Diyeceğim şeyi unutuyorum Nereye bağlayacağımı unutuyorum Aslında not almak Belki bu anlamda daha iyi e, Dinde başlamıştım ben Ve şey dedim Din büyü arasındaki Bağlantı müziğin buradaki Gücü e, Bağlantı noktası diyordum e, Dini daha çok bir ideolojik aygıt olarak yani Althusser'in deyimiyle ideolojik bir aygıt olarak düşünüyorum burada ben. E şekillendiren toplumu, e yönlendiren bireyleri, aynı eğitimin, ailenin ve medyanın yaptığı gibi işte. E dinde böyle şekillendiren bir güç, ev evrilten bir güç bireyi ve toplumu ve e, müzik de bu dinin gücünü veren en önemli unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz. O en başarılı devrimlerin arkasındaki parçaların neden unutulmaz oldukları da belki de işte e, böylelikle daha bir anlam kazanır hale gelebiliyor tüm bu anlatımlarla ve açıklamalarla beraber. E, ve ne diyordum ben? Günümüz işte internet ve teknoloji zamanı. interneti seviyorum. Gerçekten de hayatımı kolaylaştırdığı sürece seviyorum. Ama çok da bayılmıyorum. <gülüyor> Bununla beraber işte internet zamanı müzikte biraz günümüzün müziği biraz daha... Yeni teknolojilerin içine girdiği bir müzik doğal olarak tabii ki de. Ve müzik, e, biz Vladislav İslam dinlerken ki kendisiyle tanışma şansını da yakalamıştım. Çok da mütevazi ve samimi bir insandı. E, masada, bu açık radyonun masasında internete baktım ben de. Facebook'a girip her insanın yaptığı gibi yani herhalde Türkiye'deki pek çok kişinin Şeyi söylemek istiyorum burada kapatırken Rafet Aslan Osman Cavcı ve Erdem Ferdönmez'e Sevgilerimi iletmek istiyorum ve Değer Demirkola'da bu pratikleri Dans etmek ve yakarmayı Evet bence de gerçekten çok eğlenceli inanılmaz keyifli Ama bunları farkındalık halinde yapmak daha da keyifli diye düşünüyorum Geçmiş ve gelecek hayalleri içerisinde değil de bağlı kalarak ve onun tadını çıkartarak yapmak herhalde en keyiflisi olur diye de düşünüyorum. Kapatırken dün e, İstanbul'a gelen ve Kod Müziğin getirdiği e, sanatçımız Albonato ve e, bu arada Necati Tüfenk burada ona da değinmeden değineceğim. Getirmiş olduğu Türkiye'ye e, pek çok unutulmaz isim gibi Albonato'yu da getirdi. Kendisine müzikseverlerin çok şey borçlu olduğunu düşünüyorum. Ona da bu çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum ama en azından hissediyordur diye düşünüyorum şu an bu teşekkürü. Ee, bize çok keyifli konserler yaşattığı için Necati Tüfenke de çok teşekkür etmek istedim. Albonato dün gelmişti. Bitirirken de onunla ben bitirmek istiyorum. Andrei Tarkovski'nin unutulmaz eseri ve konumuzda da bağlantılı olduğunu düşündüğüm bir eseri Stalker'ın. Müzik, stalker için yaptığı bir müzik aynı ismini taşıyan. Karanlığın Çocukları'nda bu gece bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum beni dinleyen. Karanlığınçocukları.blogspot.com programın blogu ve karanlığınçocukları.gmail.com'da programın e-posta adresi. Her şekilde eleştiriler, yorumlar bana bu adresten ulaşabiliyor. Herkese çok teşekkür ederim tekrar önümüzdeki hafta gene aynı saatte görüşmek üzere iyi geceler. За твои, мой друг С игрой их пламенно-чудесной Когда их приподнимешь вдруг И словно молнии небесные Окинешь бегло целый круг Но есть сильней очарование Глаза, потопленные ниц В минуты страстного лапзания И сквозь boş Çocukları Büyü müzikleri Hazırlayan ve sunan Aylin Ünal Hazırlayan ve sunan Aylin Ünal